Barış Özger Şensoy anlatıyor. Otoanalizin sınırları ve imkanları. Bu konuşma için benim seçtiğim alıntı şu. Hakiki otoanaliz imkansızdır. Aksi halde nevrotik hastalık diye bir şey olmazdı. Freud'un Fleiss'a yazdığı 14 Kasım 1897 tarihli mektupta geçen bu ifade beni ilk okuduğumdan beri etkilemiş ve düşündürmüştür. Öncelikle söylemeliyim ki bu sözler beni çağrışımsal ve edebi bir yerden etkilemiştir. Yani hangi bağlamda okuduğumu hatırlamıyorum. Yani hangi düşüncenin oluşturulmasında başvurulmuştu bu alıntıya? Şu an bir fikrim yok. Ama Freud'un bu sözleri benim için psikanalitik tutum, duyarlılık ve duruşa dair birçok şey söylüyor diye düşünüyorum hala. Öncelikle Freud psikanalizin tek kişilik bir çaba olmadığına işaret eder gibidir. Ki bu bir yanıyla çok cesurcadır. Çünkü Freud'un çalışmalarında otoanalizinin yeri büyüktür. Çocuksu cinselliğe dair birçok keşfinde analizinin büyük bir rolü olacaktır. Ancak bu sözüyle... Kendi kendine çağrışım yapmakla ve onu yorumlamakla bu iş tam anlamıyla olmazdı demiş olur. Sonrasında düşlerin yorumu ile yeni bir düşünsel alan yaratacak olan Freud adeta bir yandan da kendini olumsuzlamaktadır. Belki bir diyalektikten de bahsedilebilir burada. Freud henüz yayınlanmamış ancak temel olarak kendi düşlerine bağlı çağrışımlarına ve yorumlarına dayanacak olan düşlerin yorumunu olumsuzlarken olumsuzlamanın aslında tam da yanına yerleştiği arzuyu ya da bilinç dışı unsuru işaret etmesi gibi bilinç dışının nasıl ele alınması gerektiğine dair bakış açısını ortaya koyduğu düşünülebilir. Freud sanki şöyle sesleniyordur bize bu mektupta. Bilinç dışı ancak bir karşılaşmada kendini ortaya koyar. Bilinç dışı için bir beklenmeyen gerekir. Psikanalizde de bilinç dışı için düşler, sürçmeler, sakarlıklara bakarken zamanla aktarıma odaklanmıştır. Bu söz adeta bu değişime dair bir sezgi taşır gidilir. Freud bir sınıra da işaret eder gibidir. Öncelikle kendi sınırını. Bir otoanaliz analizine olarak kendi sebep eksik kalacaktır. Analizin sınırlarına dikkat etmek önemlidir o zaman. Düşününce hayatının sonlarına doğru biten ve bitmeyen analiz başlığı yazısında analistlere 5 yılda bir analize girmelerini önermiştir. O zaman kimse kendi analizine çok da güvenmemeli. Kendi nevrozunun tüm güçlü bir hakimiyet altında olduğu konusunda şişinmemelidir. Kendini bir tavsiyesinin ötesine geçmiştir Freud. Kendini bilmediğini kendi kendini tam olarak bilemeyeceğini bil gibi bir vurgu yapmaktadır. Bir yanıyla felsefi bir fikir de vardır burada. Zihin asla kendi üzerine tam anlamıyla katlanamaz ve kapanamaz. Descartes'tan Kant'a, oradan Hegel'e ve Nietzsche'ye kadar uzanan zihninin kendisini bilmesinin ve tanımasının imkanları üzerine bir dipnot düşmüştür diyebiliriz Freud için. Bilinç kendisini serbest çağrışım yöntemiyle araştırabilir. Ve belirli sonuçlara, çıkarımlara, anlara ve çocuksu cinselliğe gidebilir ama kısıtlılık söz konusudur. Bir öteki olmadan, bir ötekiyle ilişki içerisinde, belki şunu da diyebiliriz, bir aktarım ilişkisi içinde olmadan kendini bilmek ve tanımak tam anlamıyla mümkün değildir. Tabii Freud bu mektubu yazarken Fleiss ile yakın bir ilişki içerisindeydi. Diyebiliriz ki tutkulu bir aktarım mevcuttu. Ve Freud'un bu notu da bir aktarım yorumu olarak düşünülebilir. Ne diyordu Freud acaba Fleiss'e? Beni yalnız bırakma mı diyordu? Mevcudiyetine daha çok ihtiyacım var mı diyordu. Sen olmazsan bu analiz hakiki olamaz mı diyordu. Bunu belki Freud'un Ferencisi'ye yazdığı 6 Ekim 1910 tarihli bir mektubunda işaret ettiği bir noktaya bağlayabiliriz. Eşcinsel yatırımın bir parçası geri çekildi ve benliğimin gelişlemesi için kullanıldı. Paranoyan hata yaptığı yerde ben başarılı oldum. Ben bu sözde bir umut da görürüm. Öncelikle Freud ikamelerin potansiyelinden bahsediyor gibi gelir bana. İmkansız olan hakiki otoanalizdir. Gene de idare eden, yeterince iyi bir otoanaliz sayesinde bir şeyler yapılabilir. Zira hem bu mektup boyunca olsun, hem de yazışmalarının genelinde Freud'un otoanalizi sıklıkla gündeme gelir ve Freud'un düşünülmeye cesaret edilemeyenleri düşünmesine tanık oluruz. Otoanaliz sayesinde bir sürü bilgi edinilmiştir. Yani ikame analiz de yaratıcılığa vesile olur aslında. Herhalde bir analizam, ve bir psikanalist adayı olarak da bu umut benim için önemli. Nihayetinde hafta sonu aralarında yazın ya da seanslarda birlikte çalıştığımız kişileri dinlerken elimizde farklı özdeşim figürlerimizin ve nesne temsillerimizin mümkün kıldığı otoanalist kapasitemiz var. Buna güvenmek zorundayız. O zaman bu kapasiteyle çocuksu cinsellik, metapsikoloji ve aktarım hakkında önemli bir şeyler bulabiliriz bizler de. Yaratıcı olabiliriz. Tabii bir yandan da bir klinisyen olarak da biraz önce bahsettiğim bu aralara katlanabilmek için birlikte çalıştığımız kişilerin de otoanaliz kapasitesine inanmamız gerekiyor. Bu konuşmayı hazırlarken mektuba dönüp baktım. Freud'un sonrasında geliştireceği birçok kavramdan bahsettiğini gördüm. Bastırma, ertelenmiş etki, çocuksu cinsellik ve bunun giderek cinsel organlarda yoğunlaşması gibi. Ancak yalnızca son paragrafı anlatılamak istiyorum. Otoanalizm bölünmüş durumda. Kendimi yalnızca nesnel bir biçimde, bir yabancı gibi... Elde edilen bilginin yardımıyla analiz edebilecek olmamın nedenini fark ettim. Hakiki otoanaliz imkansızdır. Öbür türlü nevrotik hastalık diye bir şey olmazdı. Hala hastalarıma dair bir tür bulmacayla uğraşıyorum. Bu da benim otoanalizimde duraklamama neden oluyor. Burada görünen o ki Freud analizi ilerletecek şey olarak bir yabancı gibi davranılarak elde edilen nesnel bilgiye işaret ediyor. Bu sefer de Freud'un bu işareti beni bir tür anlama ve araştırma arzusuna götürüyor. Duraklayan analizleri, duraklamış analiz etme kapasitelerini yeniden canlandıracak olan şey nesnel bilgidir diyor Freud. Bunu şöyle düşünebilir miyiz? Daha derin bir kavrayış için dışarıya da yönelmek gerekir. Nesneye yönelmek gerekir. Ancak nesneye yönelebilmek için de dürtüyü kabul etmek, dürtünün hareket arzusuna teslim olmak gerekir. Belki de şöyle demeyin. Dürtüye de yer açmalı. Dürtünün bilme arzusuna dönüşmüş hali analize de yardımcı olacaktır. Bununla beraber Freud, hastalarıyla meşgul olmasının analizini duraksattığını söylüyor. Burada da bir salınım var o zaman. Analizi ilerletmek için bir karşılaşmaya, dış dünyaya ihtiyaç var. Ancak bunun yoğunlaşması da analizi duraksatma potansiyeline sahip. O zaman bilmek için bir ötekine muhtaçız. Ama bu bilgileri analitik olarak işleyebilmek için de onlardan mesafe almamız gerekiyor. Bu durumda narsistik yatırım ile nesne yatırımı arasında gidip gelmek esastır denilebilir artık. Nihayetinde bu alıntının psikanalizin ben ile ben olmayanı, bendeki dürtüyü, narsisizm ile nesneyi, bilinç ile bilinç dışı arasındaki dinamikleri araştıran doğasına dair birçok noktaya işaret ettiğini düşünüyorum. Bir gelişimi de müjdeliyor bu sözler. Bugün hakiki analize çok daha yakın bir analiz mümkün. Çünkü Freud'un yalnızlığından çok uzaktayız. O analizlerimizin duraklamasına karşı hem yeni analizleri mümkün kılan hem de nesnel bir şekilde edindiği bilgilerle analizleri canlandıran yaratıcı bir analitik toplum var.